Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi. Bir yaz okulu sergisi Düş Peşine'yi konuşacağımızı duyurmuştuk programımızın en başında. Şimdi bunu konuşmak üzere Hakan Nişancı telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk teşekkür ederim Seçildin. Evet ve 15 Ekim tarihinde bir açılış yaptınız. yaptınız tabiri caizse tıklım kıştı bir iki manede oldukça kalabalık bir açılış gerçekleştirdiniz ee, hem bir film vardı orada çocukların e aslında Soma'nın nasıl geçtiğine dair, Soma Yaz Okulu'nun nasıl oluştuğuna dair, nasıl ilmek ilmek örüldüğüne dair bir filmdi o. Hem de çocukların Soma Yaz Okulu'nu nasıl geçirdiğini anladığımız sergiyi gördük. En başta şunu sormak isterim. Nasıl karar verdiniz sizler bu sergiyi yapmaya? Yani aslında yaz okulu başladığı zaman karar verilmiş bir proje miydi? Sonrasında mı çıktı bu fikir? Nasıl oluştu sergi fikri? İkisinin ortası bir şey aslında. Çünkü bu ikinci yaz okuluydu. Sonada yapılan, geçen yaz da yapılmıştı. Böyle bir yaz okulu. Bu Sosyal Haklar Derneği'nin ikinci kez yaptığı bir yaz okuluydu. Hı hı. Geçen yıl da e, küçük bir sergi yapılmıştı. Ama bu yıl çok da net değildik. Yani böyle bir kararı önceden vermemiştik. Fakat bir yaz okulu yaparken hani ülkenin herkesin de bildiği üzere çok özel durumları oldu. Bir darbe girişimi yaşandı. İşte moraller... Ee, herkesin morali bozuldu Düzen düzen bozuldu Ama biz onun ardından hani kendimizi daha Moralli tutacak e, Bir şeye girdik Orası zaten insana bir yandan da orada uğraşmak O çocuklarla birlikte yapmak Bir şeyler yapmak moral de veren bir durum Onun kolay atlatmamızı da e, Psikolojik olarak sağladı Orada karşılaştığımız çocukların resimleri e, Yaptıkları ürünler Bizi bunları sergilemek kararını Aslında orada o koşullarda Darbe koşullarında verdirdi Hı -hı. Ve o, o dakikadan itibaren de yapılan ürünleri, resimleri toplamaya, biriktirmeye başladık. Hı -hı. En çok aslında Soma'da, yaz okulunda ve hemen darbenin sonrasında olduğumuz diyebilirim onun için. Evet, peki çocuklar ne hissettiler? Neler dediler size? Yani muhtemelen haberleri var bir sergi açıldığının. Hatta sergide de vardı Soma'dan insanlar, açılışta da vardı. Ee, nasıl tepkiler aldınız? Ya... E Şimdi çocukların aslında yaptığı her şeyi getiremedik. Çünkü bir kısmını kendileri almak, tutmak istediler. Hı hı. Dolayısıyla biz e, onların almak, tutmak istediği, saklamak istediği şeylerin dışındakileri getirebildik buraya. Hı hı. Aslında Soma'dan arkadaşlar, insanlar vardı. Keşke çocuklar da olsaydı. Ama hani bu koşullarda işte çocukların da gelmesi zordu. Bu kadar mümkün Ama oldu diye. Ama da evet bir kapanış sergisi yaz okulunun kendi alanında yaptık ve orada kendi yaptıklarını görmek son gün gelen ailelerine göstermek benim gözlerim çok hoşlarına giden onları yönlendiren bir şeydi hı hı. Ee, umarım bunu Somay'a da taşıyabiliriz orada da tekrar görüp tekrar heyecanlanırlar onlarda ha, küçük bir kaygımız var küçük bir yerimiz var bir iki her şeyi e, sergilemek mümkün değildi acaba hani kendi ürünlerini göremeyenler üzülür mü diye bir kaygılandık o yüzden çok çocukları da bulundurma gayretine girmedik doğrusu. Evet. Bir de belki şeyi anlatmak lazım. Bu Soma yaz okulu e, neydi, ne değildi? E, Soma'da 3 hafta devam etti ve neredeyse 200'den fazla çocuğun katıldığı bir yaz okulundan bahsediyoruz ve az sayıda gönüllünün olduğu. Sen anlatmak ister misin bize? Nasıl tabii, bir ortamda tabii. çıktı bu yaz okulu ve bu sergi? Ee, en, en başta da söylediğim gibi iki kez yapıldı Soma'da yaz okulu. Ben Geçen yıl bulunamamıştım. Bu yıl e, bir haftasında bulundum. Tam da 15 Temmuz'dan hemen sonra başlayan hafta, darbe haftasında bulundum. Hı hı. E, çok fazla kayıtlı çocuk, gelmek isteyen çocuk vardı. 250'nin sanırım üzerindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, çocukları aslında hem e, yaz okulun amacında olduğu gibi hani devletin yapması gereken işleri, kamunun yapması gereken şeyleri değil de onların üzerinde o yaşadıkları Tramvayı bir parça atlatabilmeleri, işte katılımcı bir programa dahil et, edebilmek için, rekabet değil dayanışmanın olduğu bir programa dahil edebilmek için, yeteneklerini biraz olsun keşfedebilmelerini sağlayabilmek için yapılan bir e, yaz okuluydu. Bu süresi bence hani keşke daha fazlası mümkün olsa, süresi bunun için, bunları başarmak için oldukça kısa ama e, benim kişisel gözlemim, katılan gönüllü eğitimcilerin de öyle gözlemi, bunun küçücük de olsa işe yaradığı biçiminde çünkü e, hani gönüllülerimizin en başta senin bahsettiğimde de söyledikleri gibi bir sürü bari eğiticisinin ben çok iyi söylediği erkek öğrencilerin başta katılmakta tercih etmeleri ama sonra zevkle katıldıkları başka atölyelerden adet, çırak katıldıkları bir ortam oluştu çok bence Hani çocuklar için de işe yarar. Yine oradaki gönüllü eğitimçilerimizin de söylediği gibi e, gönüllüler için de katılan bizler, eğitim vermeye giden, organize etmeye giden bizler için de oldukça eğitici bir e, faaliyetti bence bu yaz okulu. Hı hı. Hepimiz bu duygularla ayrıldık oradan. Hatta yine kısa filmde bir arkadaşımızın dediği gibi ayrılmak istemedik. Evet. İstemeyerek ayrıldık. E, sergiye gelince tıpkı yaz okulu gibi çok kolektif direneğin ürünüydü o sergide. Bir küratörümüz yok örneğin ama e, küratör arkadaşlardan daha sergilelere katılan, bulunan, düzenleyen arkadaşlardan düşüncelerini alarak organize ettik. Nasıl yapacağımızı çok uzun uzun düşündük. Acele etmedik. Hı -hı. Nereden yola çıkacağımızı. Küçük bir broşürümüz var. Orada da söylüyor, yaz, yazdık bunu. Böyle, kreş anaokuluna giden velilerin çocuklarının kreşleri anaokuluna giden velilerin her sene katıldığım işi şey bu okul sonu sergileri, dönem sonu sergileri. Hı -hı. Hani bunun onlardan ne farkı var? İnsanlar bunu niye gör görecekler, niye görmek istesinler diye bu soruyu kendimize sorduk. Fakat resimlere yapılan ürünlere baktığımızda şunu gördük. Onlardan bir farkı şuydu. O resimlerin bir kısmında çocukların yaşadığı, soğanların yaşadığı o travmayı gördük. Karanlık maden, termik santral resimleri, çok güzel bir çığlık resmi. Bir kısmında da e, tam tersi e, her şeye rağmen çocuk olmalarının yansımasını gördük. Sergide de onu aktarmaya çalıştık. Hı hı. O yüzden bir logomuz var. Yine çocuklardan birinin çizdiği gök kömürden çıkan bir kuşağı Onu kendimize logo olarak seçtik. Yine hep beraber bütün gönüllü arkadaşlarla seçtik onu. Hı hı. Çünkü durumu çok iyi anlatıyordu. kuşağı ve kömür kapkara bir çıkış noktası ya da bitiş noktası onu artık... Nasıl yorumlarsak, nasıl yorumlarlarsa ziyaret edenler sergi Bir de bir ve kuşağı Biz her ikisini de göstermeye çalıştık. Tam da e, serginin giriş bölümünde o kömür, karanlık, e, maden, termik santral resimleri ve devamında da işte rengarenk resimler ve bir dilek ağacı. Dilek ağacında da yine Soma'da yaz okulundaki dilek ağacındaki dileklerin kendisini getirdik. Oradaki bir zeytin ağacıydı. Bence çok anlamlı bu. Kıdanmış evet. bir zeytindi. Bunun için kesmedik zeytin ağacını. Ee, burada daha hani yapılmış bir ağaçtı ama yine o ambiyansı buraya taşımaya çalıştık. O kadar güzel, o kadar ilginç dilekler var ki insanlar için, hayvan için, çocuklar için bilenim o kadar çok şey var ki biz de e, bunun sonunda kendimize bundan bir 2017 ajandası hazırlamayı ...hedefledik, o dileklerden oluşan bir dilek ajandası hazırlamaya çalışacağız şimdi de. Hmm. Bilmem yanıtlayabildim mi? Evet, Öyle. çahaneymiş. Yani aslında e, sorumun içinde pek çok yanıt da almış oldum. Hem sizin için de aslında eğitici olmaya devam ediyor bu süreç. Bir, bir çeşit küratörlük macerasına da atılmış oldunuz aslında Soma Yaz Okulu'yla beraber... Aynen pek çok gönüllünün emeği var gerçekten bunun içinde. O gece isimler saydınız. Saymakla bitmeyecek. Burada da başlasak tekrar haksızlık olacak isimli sayamadığımız Aynen. arkadaşlarımıza da. Ee, onun dışında bir sürprizden bahsettin. Bence o da güzel bir haber oldu. Dinleyenler için de belki de e, en azından bir takvim çıkacak 2017 için. E, meseleyi bütün yönleriyle ele aldığınızı görüyorum ben. Peki son bir soru olsun. E, önümüzdeki hı hı sene de devam edeceğini tahmin ediyorum ben yaz okulunun. Katılmak isteyenler, gönüllü olmak isteyenler nasıl gönüllü olabilirler? Zira bu sergi de bu yaz okulunun bir çıktısı. Bir vesile olsun tekrar yaz okulunu hatırlamak için. Evet, biz de önümüzdeki yazda buna devam edebilmeyi umuyoruz, Hı -hı. hedefliyoruz. Zaten gönüllü arkadaşlarımızın yaptığı kısa filmde de bütün gönüllü arkadaşlarımız bu tür bir çağrı yaparak Evet. Ee, gelecek yıl için bir çağrı yaparak sonlandırdılar o filmi. Tabii o da çok hani benim beğendiğim yine kolektif bir emeğin olan, ürünü olan bir kısa film. Burada en önemlisi o. Bir toplu fotoğrafımız var. Yaz okulunda bütün çocukların, eğitimcilerimizin olduğu. O fotoğrafta yaz güneşli, insanlar neşeli, e, gel katıl bize, üretelim, paylaşalım, öğrenelim birlikte diye bir yazı var. Bütün hı hı. her şey orada yazdığı gibi gerçekleşti ve Umarım gelecek yıl da öyle gerçekleşecek. Herkese açık. Bütün e, katılabilecek herkesin hem gönüllü olarak, eğitimci olarak, eğitmeni olarak havayla nasıl solumak isterse hı hı. yine orada söylendiği gibi malzeme desteği olarak bütün katılımı açık. Ben burada Sosyal Haklar Derneği'nin irtibatını söyleyebilirim. Hı hı. E, önce bu tabii şeyleri, başvuruları toplayacağız. Katılmak isteyen insanları toplayacağız. Tabii bir Ekonomik bir yanı var işin. Çünkü hiçbir sponsorluk almadan tamamen gönüllü e, destekle gerçekleşen bir şey bu yaz okulu. Hem birincisinde hem de ikincisinde ve umarım üçüncüsünde de öyle olacak. Evet. E, ardından da bu gönüllü eğitimen adaylarımıza biz bir küçük eğitimcinin eğitimini vereceğiz inşallah bu Uzman olan arkadaşlarımızla, pedagoglar, psikologlar ve eğitimcilerle. Çünkü en başta da saydığım gibi bir çocukları bir yarışmanın içine dahil etmeyip, rekabetten arındırıp dayanışmaya, bütünleşmeye, kendilerini ifade etmelerini yolunu açmaya çalışıyoruz. Doğa dostu bir program yapmaya çalışıyoruz bu yaz okulunda. Yine bunları anlatacağımız küçük bir eğitimimiz, bir oryantasyonumuz oluyor her yılın başında, her yaz okulunun başında. Yine 2018'de de umarım aynısını yapacağız. Bunun sonunda da onu gerçekleştirebileceğinizi umuyorum. Bizim e, bir mail adresimiz var sosyalaklar.yahoo.com Tekrar söyleyeyim istersen sosyalaklar.yahoo.com e, Ya da bir Facebook hesabı Sosyal Haklar Derneği'nin Facebook hesabından e, Sosyal Haklar Derneği Twitter hesabından aynen her de Söylediğim gibi yazılıyorlar. Bunlardan bize ulaşabilir katılmak isteyen insanlar, destek olmak isteyen insanlar eğitimci ya da gönüllü olarak ya da malzeme desteği olarak desteklere edecekler. Bu kanallarla bize ulaşabilirler. Çok da seviniriz. Size de bunu aracılık ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu sergiler e, büyüyerek artacaklar. Belki en sonunda bir 10 yıllık sergi yaparız. Ah valla. Biz teşekkür ederiz diyelim. Ee, bir de son soru demiştim ama ekleyeyim tekrar. Ee, 11 Kasım'a kadar görmek mümkün. Nerede görebiliyoruz biz bu sergiyi efendim? Şöyle e, güzel sordun da çok e, iyi oldu. E, Beyoğlu'nda Taksim'de e, İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta fikir ve dayanışma ağları kooperatifi birikimhanede. <gülüyor> yani Mis Sokak numara 19 kat 1'de. 11 Kasım'a kadar görülebilir sergimiz. Görenlerde lütfen e, bir sergi defterimiz var. Düşüncelerini, duygularını bizimle paylaşırlarsa çok seviniriz bundan da. E, ve fakat kimse kaçırmasın ama biz e, burada sonlandırmak istemiyoruz aslında. Umarım başka mekanlarda da e, bu sergiyi taşımaya, başka semtlere, başka illere ve en nihayet Sumay'a da ...taşımaya çalışacağız. Evet, en azından belki de... ...bu da buradan bir çağrı olur... Iı, ...diye Tabii düşünelim olur. biz. Çok teşekkür ederiz Hakan Nişancı. Ben teşekkür ederim. Ben Katkınız teşekkür ederim. için. Yine görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.